sözünün ne kadar doğru olduğuna baktık ve özellikle sahabenin ve onlardan sonra gelen imamlardan birkaç örnek vererek hiç de böyle anlamadıklarını bir bütün bidatlere aynı gözle baktıklarına ne yaptık arkadaşlar? Aynı gözle baktıklarına dikkat ettik. Yani bütün bidatler onların yanında sapıklıktır. Hatta bu konuda en önemli olan Süneni Daremi'deki İbn-i Kutsası'nı anlattık. Adamlar zikir yapmalarına rağmen zikirin şekli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 Ekstra bazı maddeler daha zikreteceğiz ve amacımız şu. Bugün insanlara bizzat iki kısma ayrılır. İyisi vardır, kötüsü vardır. Peygamberin kastettiği kötü bir dahtır diyen insanların nasıl bir sorumluluk altına girdiğini, neyi omuzladıklarını görsünler. Velev biz kesin bir şekilde anlattıklarımızla eminiz. Bizzatın iyisi ve kötüsü yoktur. Peygamber çok açık ve net söylemiştir.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 Peygamberin bize gerçekten din alanında bütün taatleri gösterdiğini ve bütün haramlardan bizi nehyettiğine inanacak ve kendi kafasından yeni ibadetler ne yapmayacaktı türetmeyecekti. Bundan dolayı bu insan imanında ne vardır arkadaşlar? Peygamber'e olan imanını, imanı kemal derecesine, olgunluk derecesine ermemiştir. Aynı şekilde hatırlıyorsanız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın kurtuluş olduğundan bahsetmiştik.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 Bukhari ve Müslim'deki hadisine dayanarak söylüyorduk. Öyle değil mi? ''Men ahdete fî emrinâ hâdâ mâ leyse minhû ''Kim bu dinde bizim yapmadığımız bir şeyi çıkarırsa, onun ameli Allah katında nedir?'' Allah katında reddedilir. Ne kadar amel yücelirse seveceksin? bu amel Allah katında nedir arkadaşlar? Boştur, geri çevrilir. Ve bunun en güzel örneğini i̇bn Mes'ud'un pratikteki uygulamasında görmüştük. Zikri, sesli bir şekilde birini başa oturtaraktan, ''Yüz defa subhanallah, elhamdülillah din.''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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sayih bir hadiste diyor ki en sahibi Allah subhanehu ve Taala bidat sahibiyle tövbe arasını terdelemiştir. Allah onların tövbesini kabul etmez manasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. böyle ve tek bu nas dahi olsa arkadaşlar insanın ne yapması lazım? İnsanın bidatten uzak durması lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar başka bir tehlikesi bidat sahibi olan bir insan havuzun başında peygamber aleyhissalatu vesselamla bir araya gelemeyecek ve şefaatinden mahrum olacaktır ki peygamber aleyhissalatu vesselam havuzun başındaki halini bir devah ederken havuzun başında otururken bir takım insanlar peygambere doğru geleceklerdir. Ama bir anda başka tarafa çekilecektir bu insanlar. Peygamber diyor ki ben diyeceğim ki ashabı ashabi yani bunlar benim ashabım bunlar benim ashabım benim ümmetim veyahutta diyeceğim peygamber aleyhissalatu vesselam oradan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a denilecektir ki inne la tedri ma ehdesu ba'dek'' ''Sen bunların senden sonra ne yenilikler çıkardığını bilmiyorsun'' ''Sen bunların senden sonra ne yenilikler çıkardığını bilmiyorsun'' denilecek ve bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la havuzun başında buluşma şerefine nail olamayacaklardır. Peki Peygamber ne diyor bu durumda Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ben de diyeceğim ki ''Suhkan suhkan limen beddele ba'di''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 bir kandil gibi veya zikri halkalar halinde raks edermişçesine yapmak gibi veya başka ibadet alanda çıkarmış olduğu bir bidat kendisinden sonra gelen insanlar buna uydukları zaman ne vardır arkadaşlar? O da bunun günahını alacaktır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? ''Mensenne fil islami sünneten seyyi eden kâne aleyhi viz Kim dinde kötü bir yol çıkarırsa ki en kötü yol Peygamber aleyhissalatü vesselam bidata sapıklık diyor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 Ben bugün size dininizi tamamladım diyor Allah subhanahu wa ta Tamamlanmış olan bir şey Allah tarafından tamamlanmış bir de dikkat edin. Ne arttırılabilir ne de hiçbir şekilde ondan bir şey çıkarılabilir. Öyle değil mi? Ama daha ehli olan bir adam sanki lisan-ı içinde bulunmuş olduğu amel itibariyle bu dini töhmet altında bırakıyor. Yani sanki diyor ki hayır bu din tamamlanmamıştır.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 Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum liddr t zalimun wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa bi Allah diyor ki Allah size söz vermiştir. Allah sizden iman edip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 Maalesef ümmet bu dört noktada problem yaşadığından dolayı Allah'ın koşmuş olduğu şartları yerine getirmediklerinden dolayı Allah subhanehu teala da yardımı gecikmiştir. Allah Subhanahu ve teala'nın yardımı da gecikmiştir. Arkadaşlar yine bilatın en büyük zararlarından biri alimler bidatı büyük günahdan daha kötü saymışlardır. Alimler bidatı büyük günahdan daha kötü saymışlardır. Mesela Süfyan-ı ve İbni kayyım el Cevziye'nin sözüne baktığımız zaman onlar şeytanın insanı nasıl kandırdığını anlatır. Şeytan insanı ilk olarak derler. Şeytan insanı ilk olarak şirke düşürmeye çalışır. Şirke düşüremezse eğer şaktı bidat işlemeye çağırır. Bidat işlemeye çağırır. Bunu da beceremezse büyük günahlara çağırır diyorlar. Eğer adam bidat da işlemezse büyük günaha çağırır. Peki neden? Neden büyük günahlar hakkında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 Ki bu da bize bidatın tehlikesini yapıyor? Gösteriyor. Ki zaten raha'a baktığımız zaman arkadaşlar genelde bidat ehli olan insanlar tövbe etmezler. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü doğruluyor. İllallâhe hacebet tevbete ansâhibi kulli bid'a. Allah bidat ehliyle tövbenin arasını perdelemiştir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü zaten bidat ehli olan bir insan. Yaptığını dinden gördüğünden dolayı yaptığını ibadet gördüğünden dolayı bundan tövbe etmeye ihtiyacı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 sahabe peygamberi çok sevmelerine rağmen böyle bir şey yapmamışlardır. Ve bu aynı zamanda Hristiyanlara benzemedir. Neden? Çünkü Hristiyanlar kendi peygamberleri olan Hazreti İsa'nın doğum gününü yılbaşı adıyla ne yapıyorlar? Kutluyorlar. Ve biz Müslümanlar olarak Hristiyan ve Yahudilere ve kafirlere herhangi bir yöre benzemekten nehyedilmişiz. Hele özellikle biz onlara elbisede dahi konuşmada dahi benzemekten Allah ve Resulü bunu nehyetmiştir.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 Hatta bazı mezhep alimleri emir olduğundan dolayı buna vacip demişlerdir. Bunlardan biri de hanefilerden hanefi alimleridir ki Feth ül böyle geçer arkadaşlar. Ama bakın arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ezan bittikten sonra bize bir dua öğretiyor. Ve diyor ki bu duayı yaparsa hallet lehu şeta'ati yevmel kıyame. Kıyamet gününde benim şefaatime nail olur diyor peygamber. Hepimizin bildiği dua Allah'ına Rabbe, Allah Rabbena ve Rabbe Hazi davetitte ammeti o salatil kaime diye başlayan dua. Bunu yapan bir insan diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Ezandan sonra kıyamet gününde benim şefaatime nail olur diyor. Bakın insanların türetmiş oldukları bilat, aziz Allah, şefi Allah demeleri bu sünneti ne yapmıştır? Bu sünneti öldürmüştür. E biz de demiştik arkadaşlar demiştik ki bilat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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Abdesten sonra bize bir dua öğretiyor ve diyor ki bu duayı yaparsa ona cennetin tüm kapılarına yapılır, sekiz kapısı da açılır, İstediğinden içeriye girer diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir dua öğretiyor. Eşhedu Allāhīlāheddallāhu waḥdahu la shārika <gülüyor> wa āshedu an nMuhammadan abduhu wa rasuluh. Müslüman da, Termez'deki ziyaretine Allahum <gülüyor> c'ğnli ve diyor Peygamber aleyhisselam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 İnsanların ezandan sonra Aziz Allah, Şefi Allah, Şefaat Ya Resulallah değişini düşünün. Normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey Resulallah bana şefaat. Direkt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istiyor. Oysa biz biliyoruz ki arkadaşlar şefaat Allah'tan başkasından istenilmez. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara şefaat etmeden önce Allah Subhanehu ve Teala'dan izin isteyecektir. Allah Subhanehu ve razı olup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 Az dahi olsa devamlı olan ameldir. Peygamber aleyhittir mesela ne diyordu? din illa galabehu. Din kolaylıktır. Kim bu dinde aşırılık yaparsa mutlaka ne olacaktır? Mutlaka din ona galip olacak ve sonunu getiremeyecektir diyor peygamber. Ve senef öleması ne göz arkadaşlar? <gülüyor> Men Kim dinde derinleşmeye çalışırsa, aşırı gitmeye çalışırsa ameli kesilecektir. İşte hariciler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 sünnetinde bize bildirsin. Bunları böyle kısaca zikrettikten sonra arkadaşlar madde madde halinde bidatın zararları daha çok kafamıza yerleşsin diye son bir defa söylüyoruz. Ve bu dersi insanlara ulaştırabilen veya dinleyip insanlara anlatacak olan arkadaşların insanları bidata çağırıp bidatı iki kısmı insanlara nasıl bir tehlikenin altına girdiklerini, nasıl bir sorumluluğun altına girdiklerini bir düşünsünler. Ve ki diyelim arkadaşlar bizim bidat meselesinde saydığımız deliller bu kadar kuvvetli olmasaydı meselede ihtimal olsaydı yani mesela biz gerçekten anlatmış olduğumuz delillerle bütün yakinimizle diyoruz ki dinde güzel bidat diye bir şey yoktur bütün bidatler kötüdür diyoruz ve renklerin bizim saydığımız bu deliller olmasaydı bir grup alim diyelim diyor ki işte dinde bidat vardır bir grup da diyor ki dinde bidat yoktur